Gezegeni Kurtarmak Her Öğünde Biraz Yazan Chris Hedges, Truthdig sitesinde 9 Kasım 2014'te yayımlanmıştır. Benim vegan olma konusundaki yaklaşımım, Aziz Augustinus'un dini bekaret konusuna yaklaşımı gibiydi biraz. Tanrı bana perhiz gücü bağışlasın ama hemen şimdi değil. Ne var ki türlerin yok olması, suların kirlenmesi, okyanusların ölü bölgelerle dolması ve doğal ortamların mahvolması olgularının önde gelen sebebi hayvansal tarım olunca, ekosistemin ölüm sarmalı da gittikçe belirgin hal alınca, vegan olmak, gezegeni ve canlı türlerini kurtarmak için hemen girişebileceğimiz en önemli ve doğrudan değişim oluyor. Karım ki ailemizdeki yön değişikliğinin asıl motoru oydu ve ben vegan olmaya karar verdik. Hayvansal tarım dünya çapındaki tüm ulaşım araçlarının yani arabaların, kamyonların, trenlerin, gemilerin ve uçakların toplamının çıkardığı sera gazı salımlarından fazlasından sorumlu. Besi hayvanlarıyla onların atıkları ve çıkardıkları gazlar, yılda en az 32 bin milyon, yani 32 milyar ton karbondioksit salımından, ya da dünya çapındaki tüm sera gazı salımlarının yüzde 51'inden sorumlu. Besi hayvanları, karbondioksitten 296 kez daha yıkıcı bir sera gazı olan azot oksit salımlarının tümünün %65'inin müsebbibi. Besi hayvanı yemi olarak üretilen tahıl mahsulü, Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılan suyun %56'sının tüketilmesine yol açıyor. Dünya soya üretiminin %80'i hayvanlara yediriliyor ve bu soyanın büyük kısmı, bir zamanlar yağmur ormanı olan yerlerin ağaçlardan temizlenip araziye dönüştürülmüş topraklarında yetiştiriliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yetiştirilen tahılın yüzde yetmişi, tüketilmek üzere yetiştirilen hayvanların beslenmesine gidiyor. Asgari miktarda hayvan ürünü üretmek için kullanılan doğal kaynak miktarı ise insanı afallatacak ölçüde. 1 litre süt elde etmek için 1000 litre su kullanılıyor. Bütün bunlara muazzam ağaç kesimleriyle yeni araziler açılmasını ve diğer büyük orman tahribatını da eklersek, özellikle Amazon'da orman yıkım oranı %91'e çıkmış durumda, o zaman kendimizi büyük ölçüde hayvansal tarım endüstrisinin çıkarı uğruna yeryüzünün akciğerlerini ölümüne yağmalayıp söndürürken veririz. Ormanlarımız, özellikle de yağmur ormanlarımız, atmosferden karbondioksiti absorbe edip onu oksijenle değiş tokuş eder. Yani ormanları öldürmek, gezegen için ölüm fermanı çıkarmakla aynı şeydir. Şu anda sırf besi hayvancılığına ayrılmış olan toprak miktarı, yeryüzünün kara kütlesinin yüzde denk düşmektedir. Dahası, okyanuslara karşı girişilen büyük taarruz bu hesaba dahil değil. Dünyanın önde gelen balık sahaları aşırı avlanmadan mustarip, denizlerde devasa alanların ölü bölgelere dönüşme tehlikesi baş göstermiş durumda. Bizler, vegan beslenmeye geçerek, şirket karları uğruna milyarlarca hayvanın işkenceden geçirilmesine suç ortaklığı yapmayı reddedebiliriz ve buna ilaveten, özellikle kalp hastalığı ve kanser konularında yararı ayrıntılı olarak belgelenmiş olan bitkisel beslenmenin getireceği sağlık kazanımlarını elde edebiliriz. Richard A. Oplander comfortably unaware. What we choose to eat is killing us and our planet. Yani huzurlu gaflet. Yemeği seçtiğimiz şeyler bizi ve gezegenimizi öldürüyor. başlıklı kitabında. Yiyip içtiklerimizi değiştirmezsek ileride başımıza geleceklere dair dehşetengiz senaryoları önümüze seriyor. Üretilmesi için yaklaşık 19000 litre su gerektiren yarım kilo bifteyi yemekten vazgeçersek, bütün yıl boyunca duş yapmaktan vazgeçmekle tasarruf ettiğimizden daha fazla su tasarrufu sağlayacağımızı, Amerika Birleşik Devletleri'nde tüm suyun yarısının hayvanları beslemeye gittiğini kaydediyor. Ve şöyle yazıyor Oplender. Kirletmeye yaptığınız katkı, tüketmek üzere satın almaya karar verdiğiniz şeylerle başlar. Burada söz konusu olan, arada bir yaptığınız alışveriş değil, her Allah'ın günü yediğiniz içtiğiniz tüm yiyecek maddelerinden bahsediyoruz. Et ve diğer hayvansal ürünler söz konusu olduğunda, bu seçimin çevreye getirdiği kirlenme muazzam boyutlara ulaşır. Siz yiyesiniz diye beslenip büyütülen o hayvanı yetiştirmek için, sessiz sedasız onunla birlikte taşınan bir bagaj vardır. Yani size göre sessiz sedasız. Yoksa başka yerlerde bayağı büyük bir gürültü koparmaktadır o bagaj. Yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde tarım ve hayvancılık tesislerinde yetiştirilen tavuklar, hindiler, domuzlar ve inekler dakikada 2,3 milyon kilogramın üzerinde dışkı üretmektedir. Bunlar her yıl insanlar et yemeye devam etsinler diye yetiştirdiğimiz hayvanlardır ve ülkemizdeki toplam insan nüfusunun ürettiğinin 130 katı dışkı üretmektedirler. Bu gübre lağımı hem küresel ısınmanın, hem su ve toprak kirlenmesinin, hem hava kirlenmesinin ve hem de kaynaklarımızın kullanılıp tüketilmesinin müsebbibidir yiyecek için beslenen hayvanların ürettiği atığın içinde, hayvanın beslenip büyütülmesi süreci içinde kullanılan tüm antibiyotikler, böcek öldürücüler, yabani ot öldürücüler, hormonlar ve hayvanları besleyip büyütme sürecinde kullanılan diğer bütün kimyasal maddeler yer alır. Herhangi bir yerdeki toprağın bir hektarlık parçasında yenebilir hayvansal ürünlerin 12 ila 20 katı ağırlığında yenebilir sebze, meyve ve tahıl yetiştirebiliriz. Esas olarak öldürüp yiyeceğimiz hayvanları üretmek için toprak ve tahılın 20 katını, suyun da yüzlerce katını kullandığımız gibi su yollarımızı ve havamızı kirletiyor, yağmur ormanlarımızı yok ediyoruz. Üstelik onların yerine üretebileceğimiz bitkisel ürünlerden daha sağlıksız olan bir beslenme biçimi için. Hayvansal tarım endüstrisi, sektör konusunda araştırma yapan ya da ona meydan okumaya kalkan herkesi yasa dışı veya suçlu ilan etmek için ulusal güvenlik, kamu güvenliği, ticari anlaşmalar ve ticari işletme sırları gibi bahaneleri kullanarak Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık bir düzine eyalette ifade özgürlüğünü kısıtlayan yasaların bunlara Egg, gag Law deniyor, federal düzeyde de hayvancılık işletmelerini koruma yasasının, bunun da adı Animal Enterprise Protection Act, bunların geçmesini sağladı. Bunların hepsi de terörle mücadele yasasının maddeleriyle güçlendirilmiştir. Patriot Act yani vatanseverlik yasası, hayvansal tarım endüstrisinin kârlarına halel getiren beyanat verilmesini ya da bu yönde hareketlere girişilmesini suç saymaktadır. Radikal değişim, şirketlerin güdümündeki devletimizin güç ve kudretine karşı girişilecek her türlü meydan okumada olduğu gibi kudret yapılarının dışında inşa edilmek zorundadır. Besi hayvancılığı sektörünün karşısına çıkmayı reddeden belli başlı çevre örgütleri de buna dahildir ve değişim bunların da dışında geliştirilmek durumundadır. Huntingdon'un hayvanlara eziyetine son verelim. Stop Huntingdon Animal Cruelty adlı grubun 6 üyesi 2006'da New Jersey'de Trenton'da federal mahkeme tarafından mahkum edildi. Mahkeme grubun web sitesini Huntington Life Sciences yani Huntington Yaşam Bilimleri adlı hayvan deneyleri laboratuvarına yapılacak saldırıları kışkırtmak için kullandıkları gerekçesiyle bu insanları mahkum etmişti. Grup üyeleri hayvancılık işletmelerini koruma yasasını çiğnemek amacıyla kumpas kurmakla suçlanıyordu. Mahkum olanlardan Andrew Stepanian, daha sonra serbest bırakılmıştır, bir federal iletişim yönetim biriminde tecritte tutuldu. Besi hayvanlarımıza nasıl muamele ettiğimizi gösteren fotoğraf ve film çekimlerini yasaklayan yığınla yeni yasa var Amerika'da. Bu durumda boğazlanmayı bekleyen hayvanların devasa hangarlarda, iğrenç derecede zalim şartlar altında tutulduğunu gösteren çok fazla görüntünün ortaya çıkmasını beklemeyin. Tarım şirketlerinin parasıyla satın alınmış politikacılardan, küresel ısınma üzerinde muazzam etkisi olabilecek bir beslenme şeklini savunmalarını da beklemeyin. Sektörden gelen reklam paraları için kuyrukta bekleyen kitle iletişim araçlarının, yani yaygın medyanın, bu sektörün gezegeni ne hallere sokmakta olduğu konusunda bizi bilgilendirmesini ise hiç beklemeyin. Cowspiracy, the sustainability secret, yani komplo sığır, sürdürülebilirliğin sırrı adını taşıyan yeni bir belgesel, hayvancılık tarımı endüstrisinin kudretini ele alıyor. Bu güç, Dünya yüzünde ortak yararın şirketler tarafından yere yatırılıp boğazlanması şeklindeki yapboz bulmacasının dev parçalarından yeni bir tanesini oluşturuyor. Film, kamuoyuna yalnızca hayvancılık tarımının çevresel etkileri konusunda değil, aynı zamanda yediğimiz yiyeceğe neler yapıldığını, içine neler konduğunu da bildirmeye girişiyor. Hayvansal tarım endüstrisi, Gezegenin üstündeki en kudretli endüstrilerden biridir, diyor. Cowspiracy filminde yer alanlardan gazeteci Will Potter. Bu ülkede çoğu insan para ve endüstrinin siyaset üzerindeki etkisinin farkında, diyor Will Potter. Özellikle bu endüstride söz konusu etkinin ortaya konduğunu açıkça görüyoruz. Federal Polis Teşkilatı FBI'ya göre, Hayvan hakları savunucularıyla çevre aktivistlerinin bir numaralı iç terör tehdidi sayıldıklarını öğrenmek pek çok insanı şoke edecektir. Bugün asıl onlar karlarını diğer tüm toplumsal hareketlerden daha fazla doğrudan tehdit ediyor. Kauspirisi, Komplosir filmi, Sierra Club çevre kuruluşunun doğayı koruma direktörü Bruce Hamilton'ın bizi bekleyen vahim gelecek konusunda söyledikleriyle açılıyor. Dünya iklim bilimcileri, sera gazı salımlarının en üst güvenli sınırı olarak atmosferdeki karbondioksitin milyonda 350 parça civarında olması gerektiğini belirtiyorlar, diyor Hamilton. Oysa biz 400'e ulaştık bile. Bilimcilere göre kuraklık, kıtlık, insanlar arası çatışmalar ve canlı türlerinde majör yok oluşlar gibi tehlikeli sonuçları göze almadan bu dünyada yaşamı sürdürmeyi umabileceğimiz güvenli üst sınırın hararette en fazla 2 derece Celsius civarında bir artış olabileceğini söylüyorlar. Biz bu sınıra hızla yaklaşmaktayız ve atmosfere yerleşmiş bütün bu karbondioksit birikimi ile birlikte o tavanı kolayca delip geçeceğiz. Dinozorların yok olduğu dönemden bu yana, türlerin dünyada görülmüş en büyük oranda yok oluşuna göz göre göre tanık oluyoruz. Deniz seviyelerinin yükselmesi yüzünden ülkeler tümden sular altında kaldığında, ülkeler kuraklık yüzünden nüfuslarını tümüyle besleyemez olduklarını gördüklerinde ve bunun sonucunda son çare olarak başka bir ülkeye göç etmek, veya başka bir ülkeyi istila etmek zorunda kalacaklarını fark ettiklerinde, geleceğin iklim savaşlarını yaşayacağız. Bruce Hamilton böyle diyor filmde. Peki, besi hayvanlarıyla hayvancılık tarımının buradaki rolü, Komplosir Kauspirası filmini Keegan Coon'la birlikte yönetmiş olan Kip Anderson, bu soruyu sorunca, eee, diye yanıtlıyor Hamilton. Ne olmuş yani hayvancılığa? Aralarında Greenpeace, 350.org ve Sierra Club gibi önde gelen çevre örgütlerinin hayvansal tarım sektörünü karşılarına almayı reddetmeleri, şirket gücü karşısında aktivistler topluluğunun ne kadar aciz kaldığını gösteren bir pencere. Kuna, Berkeley'de, Anderson'a da, San Francisco'da telefonuna ulaştım. Hem toplumda hem de hükümette petrol endüstrisine doğrudan bağı olanlardan çok daha fazla insanın hayvancılık tarımı sektörüyle bağı var diyor Kuhn. Petrol endüstrisi görece olarak çok küçük bir nüfusu istihdam eder ve nüfusun çok küçük bir kesimi tarafından kontrol edilmektedir. Tarım endüstrisi ise hem hayvancılık sektörü hem de o hayvanlara yedirilen yem ve tahıl sektörü olarak çok daha büyük bir nüfusu bağrında barındırır siyasi bakımdan çok daha zorlu bir sektördür dünya yüzündeki en büyük yiyecek emtia şirketlerinden biri olan Cargill gibi şirketler Amerika Birleşik Devletleri'nde siyasa yaratabilecek güçtedir hükümet uygun fiyata yiyeceğe sahip olmak istediğini söyler bunun anlamı bu şirketlere muazzam sübvansiyonlar vermektir Yaşayabilmek için hayvansal ürünler yememiz gerektiği yolunda bir inanış var. Bu inanış hiç sorgulanmaz. Fosil yakıt sektörüne elde alternatif yakıtlar olduğu argümanıyla daha kolay karşı durulur. Oysa insanlar hayvan yemeğe bir alternatifi mevcut olduğunu düşünmezler bile. Yediğimiz şeylerin nasıl üretildiğini bilmemizi daha da zorlaştıran kanunlar çıkarılmasını kim ister ki? diye soruyor Kuhn. Hiçbir tüketici böyle bir şey istemez. Tüketiciler daha büyük bir şeffaflık isterler. Bu da bu endüstrinin hükümetle nasıl aynı yatağa girdiğini gösteriyor. Endüstri bizim ya da gezegenin yararına olmayan yasaları belirleyip dikte eder. Hayvanları gizlemek, Çiftlikleri gizlemek, bütün konuyu gizleyip gözlerden ırak tutmak, endüstrinin kullandığı bir pazarlama aracıdır, diyor Kuhn. Endüstrinin tavrı şu, diye devam ediyor. Eğer göremiyorsan orada değildir. Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl 10 milyar çiftlik hayvanı boğazlanmakta. Peki ama nerede bu 10 milyar hayvan? 320 milyon insan nüfusu olan bir ülkede yaşıyoruz. İnsanları her yerde görüyoruz. O milyarlarca hayvan nerede peki? Onlar gözlerden uzakta, barakalarda gizleniyor. Sektörün bu korkunç katliamları yürütmesine olanak veren bir gizlilik bu. Hayvanlara yaptıkları muameleyi de, çevreye yaptıklarını da gizliyorlar. Daha küçük çiftliklerde hayvanların otlatılarak beslenmesi meselesi var bir de, diyor Anderson. Başta bu daha iyiymiş gibi görünüyorsa da aslında daha kötü. Fabrika çiftlikleri hayvanlar için feci şartlar getiriyor olsa da çevre açısından otlaklarda beslenmiş hayvanlardan daha iyi. Çünkü metan gazı salımları, dışkı atıkları ve bir de sığırlar kamu arazilerinde otlayabilsinler diye katledilen bütün o atlarla kurtlar var. Bunların parası da bizim cebimizden çıkıyor. Biz filmde fabrika çiftlikleri üzerinde odaklanmadık. Bunları herkes biliyor. Hani şu her şeye cevapmış gibi gösterdikleri, insancıl, merhametli çiftçilik dedikleri yerlere baktık. Çoğu kez bu çiftlikler hayvanlar için daha iyi şartlar getiriyor olsalar da, çevre üzerinde çok daha kötü etki yaratıyorlar. Eğer farklı bir zaman çizelgesine sahip olsaydık, veya gezegen üzerinde bir buçuk milyar insan yaşıyor olsaydı, o zaman bazı orta yolcu önlemler alma yoluna gidebilirdik, diyor Kuhn. Ne var ki ekolojik açıdan önümüzde duran mesele artık bize şunu gösteriyor. Bitki temelli bir hayat tarzına derhal geçmekten başka yolumuz kalmamış durumda. Kaynaklarımızı en iyi şekilde nasıl kullanabiliriz? Openlander, Huzurlu Gaflet kitabında bu soruyu soruyor. Hangi yiyecekler gezegenimiz üzerinde en az etki bırakacaktır? Hangi yiyecekler kendi insan sağlığımızı ve zindeliğimizi en çok geliştirip destekler? Hangileri en merhametli yiyeceklerdir? Biz yiyeceğiz diye bir başka canlı varlığı boğazlamaya gerçekten ihtiyacımız var mı? Sakın... Sadece canımız istediği için yapıyor olmayalım bunu. Ekolojik çöküş ve yok oluştan kendimizi kurtarabilmek amacıyla radikal değişimleri gerçekleştirebilmek için şunun şurasında en iyi ihtimalle birkaç yılımız kaldı. Vegan beslenen bir insan her gün 4165 litre su, 9 kilogram karbondioksit eş değeri, 3 metrekareye yakın ormanlık arazi 20 kilo tahıl tasarruf ediyor ve her gün duyguları olan bir canlıyı ölümden kurtarıyor. İleride bizi nelerin beklediğini biliyorsak eğer, veganlıktan başka hiçbir seçeneğimiz olmadığını görürüz. Chris Hedges, gezegeni kurtarmak her öğünde Biraz başlıklı yazı Truthdig'de 9 Kasım 2014 tarihinde yayınlanmıştır. Çeviren Ömer Madra